Üç kimsenin duası kabul edilir, anne babanın evladına yaptığı dua, misafirin yaptığı dua, mazlumun duası. Hadisin anlattığı dua, kulun Allah'tan bir şey dilemesi, onu yardıma çağırması, onu anması, gönlünü sadece ve yalnız ona açması demektir. Dua, bir iltica sığınma, acziyetini itiraf etme, teslimiyetini arz etmedir. Bir anlamda dua, içini yüce Rabbine dökmektir, Allah bana yeter, O ne güzel vekildir diyebilmektir. Dua, ibadetin özüdür. Ayeti kerimeler ve hadis-i şeriflerde dua teşvik edilmiştir. Rabbiniz, şöyle buyurdu, bana dua edin, size cevap vereyim, duanızı kabul edeyim. Peygamberimiz, biriniz dua edeceği zaman Allah'a hamd ve sena ile başlasın, Rasûlüne salavat getirsin ve bundan sonra artık dilediği duayı yapsın, buyurarak bize duanın adabını öğretmiştir. Bu hadiste, anne babanın, misafirin ve mazlumun duasının kabul edileceğine, geri çevrilmeyeceğine işaret edilmektedir. Duası makbul olanların başında anne baba gelmektedir. Allah'ın insanlardan korunmasını istediği beş kutsal şeyden biri de, neslin devamıdır, diğerleri ise, canın, Malın, aklın ve dinin korunmasıdır, neslin devam edebilmesi için bütün bu zorlukları çeken ana babalardır. Anne, yavrusunu dokuz ay karnında taşır, hamilelik süresince pek çok güçlükle karşılaşır, hayati tehlikeleri de göze alarak çocuğunu doğurur. Hiçbir şeye gücü yetmeyen bebeğini büyütmek için uykusundan, istirahatinden, sıhhatinden feragat eder. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Biz, insana, ana babasına iyilikte bulunmayı tavsiye ettik. Özellikle de anasını tavsiye ederiz ki, o, kat kat zafa düşerek ona hamile kalmış, emzirmesi de tam iki sene sürmüştür. Binaenaleyh, bana ve ana babana şükret. Tırnak işareti. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ondan başkasına ibadet etmeyin, ana babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa sakın onlara öf deme ve onları azarlama, ikisine de tatlı söz söyle. Büreyd'den rivayet edilen bir hadisi şerifte, adamın biri kâ, beyi tavaf ederken annesini omzunda taşıyarak tavaf ettirmiş Resulullah, s, a, ve in yanına gelerek, hakkını ödedim mi, diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki: "Hayır, sana hamileyken alıp verdiği bir nefesin hakkı bile değil." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok öfkeli bir şekilde üç defa: "Yazıklar olsun o kimseye!" dediğinde Eşap ay kiram "Kimdir o ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, ana babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde cennete giremeyip cehennemi boylayan kimse," der. "Gerek bu ve benzeri ayeti kerimelerde" Gerekse bu konudaki diğer hadislerde işaret edildiği üzere, ana babaya iyi muamele etme ve onların gönlünü alma emredilmiştir. Hatta diğer bazı dini görevlerle mukayesesi yapılarak birül valideyn, ana babaya iyilik etmek farzı aynı olduğu için normal hallerde farzı kifaya sayılan cihattan da üstün tutulmuş, bu konuda ana babanın muvafakati şart koşulmuştur. Yine farzı olmayan hac yani nafile hac ve umre için ana babanın muvafakatının alınması gerekir. Farz olan hacı ifa ederken de gerekli olmamakla birlikte onların iznini almak sünnete daha uygundur. Nitekim bir adamın Hz. Peygambere gelip kendisine en yakın kişinin kim olduğunu sorması üzerine Resulullah'ın farklı rivayetlere göre iki veya üç defa annendir dedikten sonra üçüncü veya dördüncü defasında sonra babandır cevabını vermiş olmasını göz önüne alan bazı bilginler, ana baba hakkı konusunda ananın üçte ikilik veya dörtte üçlük bir nispete sahip olduğu sonucunu çıkarmışlardır. İşte Allah katında değeri bu kadar yüce olan ana babanın çocukları için yapacağı dualar da Allah katında geri çevrilmeyecek, hüsnü kabul görecek dualardandır. Hadiste, duası reddedilemeyecek kimselerin ikincisi, misafir olarak anlatılmaktadır. Belli bir mesafeye gitmek üzere yola çıkmış olan kimseye misafir denir. Yolculuk kendi başına bir meşakkattır. Zira yolculuk sırasında insanın başına neler gelebileceği, ne gibi durumlarla karşılaşacağı meçhuldür. Yolculuk halini kolaylaştıracak ulaşım araçları, hız ve konfor açısından ne derecede olursa olsun, yolculuk hali farklı bir durumdur. İnsanın ruh dünyasına değişik etkileri olabilmektedir. Bundan dolayı gerek Kur'an ayetlerinde gerekse hadisi şeriflerde, yolculuk yapan insanlar için ibadet hayatlarında bir takım kolaylıklar, ruhsatlar getirildiğini görüyoruz. Mesela Ramazan ayında yolculukta bulunan bir kimse, daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilir. Yolcunun abdesti ile ilgili olarak meş süresi üç gün üç gece olarak belirlenmiştir. Yolculuğa çıkanlar, yolculukları sırasında dört rekatlı farz namazlarını ikişer rekat olarak kılarlar. Hadiste, duası reddedilemeyecek kimselerin üçüncüsü zulme uğramış mazlum kimseler olarak anlatılmaktadır. Zulüm kelimesinin, dini anlamdaki manası, hak yemek, eziyet, işkence ve baskı kullanmak, adaletsizlik yapmak, haddi aşmak söz ve fiilde aşın gitmek demektir. H.Z. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanın insana zulmetmesini yasaklamış ve İslam dininde zulmün yerinin olmadığını belirtmiştir. Mazlumun duasından sakınınız. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur, diyerek, zulmün ne kadar kötü ve zararlı bir şey olduğuna işaret etmiştir. İnsanın insana zulmetmesi, aslında bizzat kendisine karşı yaptığı en büyük kötülüktür. Zulmeden kişinin ahirette müflis duruma düşeceğini heze. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklamaktadır, Ebu Höreyre radiyalland ığneye naklettiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sormuştur. Hazır bulunan, eş ab, müflis bizim aramızda, parası olmayan ve malı bulunmayandır, deyince, o şöyle devam etmiştir. Ümmetimden müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabı ile ve amel defterine, şuna sövdü, buna zina iftirası yaptı, şunun malını yedi, bunun kanını döktü, şunu dövdü diye yazılmış olarak gelen kimsedir. Onun hasenatının sevabından hak sahibi olan şuna, buna verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce ibadet ve iyiliklerinin sevabı tükenirse, alacaklıların günahlarından alınıp onun üzerine yüklenir. Sonra onların günahları ile birlikte cehenneme atılır. Ziyi her ne sebeple olursa olsun zulme uğrayan kişinin yegane sığınağı kendisini yaratan yüce Rabbidir. O kendini Rabbine arz eder, Ya Rabbi, sen beni, benim şu an içinde bulunduğum durumumu benden daha iyi biliyorsun, bana yardım et ve benzeri ifadelerle gönül dünyasını ona açar. Aradan perde kalkmıştır. O samimi ve içten yükselen ses Yüce Allah'ın katına aracısız ulaşır. Bir hadiste anlatıldığı gibi, mazlumun ağlamasından araştırma titrer ve yapılan dualar kabul edilir, açılan eller boş dönmez. Verilen mesaj, bu hadiste zikredilen üç grup insanın Allah katında bir hatırı, bir değeri ve kıymeti vardır. Öyleye bunun bilincinde olmak gerekir. Onlara karşı saygı ve hürmette kusur etmemeye azami dikkat edilmeli, hatırları kırılmamalı ve asla incitilmemelidir.